latifelerin istekleri, çalışmaları ve asla kavuşmalarının usulü. Bil ki asıl itibariyle insan, beşi emir ve melekut, beşi mülk ve madde aleminden olmak üzere, on latifeden imtizaç bulmuş ve terkiplenmiş, birleşmiş, kemiyetleşmiş bir hakikattir. Emir alemi, arştan üste suret ve madde olmaksızın yaratılmıştır. Bu alem, suret ve maddeden münezzeh olduğu için ona Alemi Emir denildi. Arşın aşağısında hava küresine kadar olan aleme de Alemi Halk, Alemi Mülk yani madde denildi. Bu alem beş duyu ile hissedildiği ve madde olarak tezahür ettiği için ona Alemi Mülk denildi. Emir aleminden olan beş latifeden biri kalbi insani'dir. Madde alemindeki yeri İnsanın sol memesinden dört parmak aşağısıdır. İkincisi, ruhu insani'dir. Sağ memenin dört parmak aşağısındadır. Üçüncüsü, sol memenin iki parmak yukarısında olan sırdır. Dördüncüsü, sağ memenin iki parmak yukarısında olan hafadır. Beşincisi, ense çukurunun iki parmak aşağısında bulunan sağ tarafa meyilli ehfa latifesidir. Kayyum İmam Rabbani'nin buyurduğu gibi her biri de nurani cevherdir. Nitekim ehlinin keşfince de müşahade edilmiştir. Bu müşahade ile teyit edilir. Zira latifeler asıllarına döndükten sonra yerlerinin boş olarak görülmesi kafi delildir. Kimisi de bu cevherlere araz dedi. Esasen Allah Teala kendi kemalinden bu latifelere kabiliyet ve kemaliyetler vermiştir. Her nasılsa emir aleminden, madde alemine naklolunduktan sonra insanın bedenine konulurken, kör nefs onların nurlarını karanlığa, kemaliyet ve kabiliyetlerini de noksanlıklara tebdil etmiştir. hare nefs onları kendi iştihalarına sevk edip kuşatmıştır. Şöyle ki Allah-u Teala kemaliyet olarak kalbe, zati tecelli ve huzur melekesini, ruha, zati mehabbet ve cezbeyi, Sırra, matlubun vahdetini yani zat-ı şerifinin vahdetini kastediyorum. Hafaya, istigrakı, ehfaya, izmihlali tahsis edip yaratmıştır. İstigraktan maksat, izmihlal ve sereyan olmaksızın vehmi ve hissi olan umum varlığın onun zat-ı pakında gark olmuş, o zat-ı pakın ise bunca mahlukatı kuşatmış olduğunu görmek ve müşahade etmektir. Nitekim suya dalmış kimse su, suda o olmadığı gibi istigrak halinde bile abd abd rabde rabdir. Haşiye 13. Abd rab rabde abd olmaz demektir. Metin. Neticeyi meram şudur. Suya dalan dalışının derinliğinden görülmez. Yani istigrak halinden hakikat itibarıyla değil ancak zuhur ve azamet itibariyle umum mahlukatın zat-ı pakla kuşatılmış olduğunu müşahade ile görmeyi kastediyorum. İzmihlal, bütün eşyayı onun zat-ı pakında darmadağınık ve yok olmuş, hiç ender hiçlikte görmektir. Nitekim su, sıcak kiremit içinde yok olur ve onunla birleşir. Şu kadar ki, bu birleşmek hakikat itibariyle değildir. Zira nefsul emirde, Mahlukla Halikin birleşmesine inanmak apaçık küfürdür. Ancak onun varlığı, mahlukunun varlığına asıl, mahluksa o varlığın gölgesi demektir. O varlık kuvvetli, hakim ve mutlak. Bu varlık ise zayıf ve kayıtlıdır. Bilhusus kalbin son derece ona bağlı olması sebebiyle bu ibareyi kullanıyoruz. Yoksa birleşme söz konusu bile değildir.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 nurani latifelerin üzerine zikretmeyi emreder. Zikrin devamlılığı ile onlarda nefsin zulmetini, karaltısını giderir, yok eder. Latifeler makamlarına varmayı şiddetli ihtiyakla arzularlar. Derken ilk kemallerine kavuşurlar. Yani ulbi bir yürüyüşle emel ve makamlarına ulaşırlar demek istiyorum. Şu toprak küresinin merkezinden arşın satı olan kalp makamına kadar 9 bin senelik mesafe vardır. Kalbin makamı olan arşın fevkinden itibaren 9 bin senelik mesafeden sonra ruh makamı ve böylece her bir makamdan diğer bir makama kadar 9 bin senelik mesafe vardır. Bu takdirde toprak merkezinden itibaren ehfa latifesinin makamına kadar 45 bin senelik mesafe vardır. Ehfa latifesinin makamı Melekut aleminin sonudur. Bundan sonra bu latifeler asılları olan alemi emirden seyri sıfata başlar. Çünkü alemi sıfat, alemi emrin de aslının aslıdır. Sonra alemi sıfattan alemi esmaya, sonra alemi şu'una, oradan da alemi zata terakki eder. Ancak sıfata kadar yürüyüş makami ve ondan sonrası da hal iledir. Makami yürüyüş meleke ve devamlıdır, sabit ve değişmez bir seyirdir, hali ise onun aksidir.